Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbede daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzeriniz olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Özellikle yılbaşıyla ilgili olmak üzere, acaba Hz. İsa, Hz. Meryem, Hz. İsa'nın doğumuyla alakalı, İslam ne diyor, İslam'ın değerlendirmesi ne şekilde olmuş? Hz. Meryem'in İslam'daki yeri nedir? Hz. İsa'nın durumu nedir? Ve bugün acaba gelinen noktada e, farklılıklar meydana gelmiş midir? Bu sapma noktaları hangi noktalarda gerçekleşmiştir? Bunun üzerinde düşündüğümüz zaman e, şunları görüyoruz. Şimdi önce Hz. Meryem'in öncesine baktığımız zaman... Hazreti Meryem, tabii daha sonra Hazreti İsa dünya gelecek ama Hazreti Meryem ile Kur'an-ı Kerim'de ciddi bilgiler verilmiş. Mesela Ali İmran suresi 35. ayetten itibaren uzunca olarak Hazreti Meryem'den bahsedilir. Hatta Hazreti Meryem'in e, annesi İm, İmran'ın hanımı diye Kur'an-ı Kerim'de zikredilir. Ve şöyle buyruluyor Ali İmran suresi 35. ayet-i kerimede. Esadullah inkalet timratu imrane İmran'ın karısı hanımı bir zamanlar şöyle dedi. Rabbim ey Rabb'im inni nezer tüleke mafi batni muharran. Ben e, karımdaki doğacak olan bu çocuğu adadım. Serbest sağladım. Yani e, hamileymiş e, İmran'ın hanımı Hanna diye geçer tefsirlerde. Hanna hamileymiş. Dolayısıyla bir erkek çocuğu dünyaya gelsin, peygamberlik devam etsin istiyor. Yani o dönemlerde e, peygamberlik hep e, babadan oğula, oğuldan toruna, e, o sülalede devam ettiği için birbirine bağlantılı şekilde da bir peygamber annesi olmak istiyor. Ben bir çocuk dünyaya getireyim, peygamber olsun, peygamber annesi olayım. Böyle bir arzusu var. Ve e, kısaca çocuğu e, Allah için, Adadım diyor, senin yolunda hizmet etsin. Fetekabbel <gülüyor> minni. Bunu benden kabul buyur diyor. İnne kente semiul alim. Hiç şüphesiz sen, evet sen, her şeyi işitensin, her şeyi bilensin. Yani o kadar samimi dua yapıyor ki, Ya Rabbi şu anda sen benim yaptığım duayı işitiyorsun, biliyorsun. Ne olur bu duamı kabul eyle, bana bir çocuk nasip eyle diye dua etmiş. Tabii günü geliyor, 36. ayet kelimesinde zikredildiğini. Felen mavada ata. Bu çocuğu doğurdu. Kalil dedi ki: "Rabbi inni vadatüha insa. Ya Rabbi ben onu kız çocuğu olarak doğurdum. Erkek çocuğu ümit ediyordu, bekliyordu ama kız çocuğu dünyaya gelmiş." Ondan sonra Vereyse'deki ayet kelimesi. Yine varamsa vallahi alem bi mavada. Tabii ki Allah onun e, ne doğurduğunu biliyordu. Yani onun kız mı erkek mi doğurduğunu Allah daha iyi bildiği halde ben kız çocuğu dünyaya getirdim. Veleyse zekeri kelüse erkek çocuğu kız çocuğu gibi değildir. Yani şimdi bu adak ne olacak? Ben erkek çocuğu dünyaya gelir mestaksa hizmeti yapar diye düşünürken kız çocuğu dünyaya geldi. Mestaksa hizmeti kız çocuğu eriyle nasıl olur diye tereddüde düşmüş. Rivayete göre Zekeriya Aleyhisselam Hazreti e, Meryem'in bir rivayette ablasının kocası, bir rivayette e, teyzesinin kocası, enişte oluyor yani aileden birisi Zekeriya Peygamber'e gitmiş danışmış Hanna böyle böyle demiş bir erkek çocuğu dünyaya gelir ümidiyle adak yapmıştım şimdi kız çocuğu dünyaya geldi e, bu adak ne olacak? Vahiyle Hazreti Zekeriya Aleyhisselam cevap veriyor kız çocuğu olsa fark etmez. Mestaksa hizmetine eee adak yerine getirsin verilebilir. Onun üzerine Hazreti Meryem Mestaksa hizmetine verilmiş olacak. Bu arada ve inni semeytuha Meryeme. Şüphesiz ben onun ismini Meryem koydum diyor. Ve inni uriduha bike ve duretemne şeytanacığım. Eee ve inni uriduha bike. Ya Rabbi onu yani Meryem'i e, sana sığındırıyorum ve zürriyete ev ondan gelecek zürriyete. Ondan gelecek zürriyete Hazreti İsa oluyor tabii ki daha sonra doğacak. Müneşşeyti anacıyım. Kovulmuş olan şeytanın şerrinden Ya Rabbi, Meryem'i ve onun zürriyetini sana sığındırıyorum. Sana havale ediyorum Ya Rabbi. Sen onları koruma altına al diye Allah'a dua ediyor. E, daha yeni doğmuş çocuk iken Hazreti Meryem. 37. ayet devam ediyor Ali İmran Suresi ve takabbelha rabbaha bi kabirin hasenin Allah onun Meryem'le ilgili olan bu duasını kabul etti. Güzel bir şekilde kabul etti hem de. İsteğini aynen kabul etti. Ve meteha beten hasenen ve onu yani Meryem'i güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Tertemiz, iffetli olarak yetiştirdi. Ve keffene Zekeriya. Zekeriya'yı da onun işleriyle görevlendirdi. Yani onun ihtiyaçlarıyla Rızkıyla, maişetiyle ve diğer durumlarıyla ilgili olarak Zekeriya peygamberi Cenabı görevlendirmiş. Hazreti Meryem'i bir bakım onun himayesine vermiş. Küllemâ dekhela li zekel mihrabe ve ceda'in dâ rızkan. Şimdi e, kısaca Hazreti Meryem genç kızlık çağına girince, e, meslaksa hizmetlerini yapacak yaşa gelince mihrab denilen, Kısma mezdaksağının me, me, e, çıkılan yerine bir oda ona e, tahsis edilmiş, oraya yerleşmiş Hazreti Meryem, mezdaksağı siliyor, süpürüyor, orada namaz kılanları beraber namaz kılıyor ve günlerini orada geçirmeye başlıyor Hazreti Meryem. İşte girip çıkarken kapıdan e, Zekeriya Aleyhisselam zamanın peygamberi kapıdan işte kızım ihtiyacın var mı falan diye Hazreti Meryem'e soruyor ayet kerimede küllemede halih ale yazikel mihrabe Zekeriya her mihraba girişinde camiye mesle girerken çıkarken veceden dairskan onun yanında hazır sofra bulmaya başladı. Mükellef sofra görüyor mesela. Kızım ihtiyacın var mı? Yiyecek içecek ihtiyacını گویا giderecek. Bakıyor ki o dönemde olmayan yiyecekler var önünde. Güzel mükele bir sofra görüyor soruyor Kâri Meryemü enne leke ey Meryem bunlar sana e, nereden geliyor diye sormuş Bu gecikleri ben getirmedim başka getiren de yok Sana bunlar nereden geliyor diye sormuş Zekeriya peygamber Galet huve min indillah Hazreti Meryem cevap veriyor Bunlar Rabbim nezdindendir İnallaha yerzuku men şa' biğar Allah dilediğine hesapı rızık verir diye cevaplıyor Şimdi burada kısaca Hz. Meryem Mestaksa'ya hizmet ettikçe melekler ona hizmet ediyor. Önüne sofra kuruyorlar, sofra kaldırıyorlar. Hz. Meryem bu makama eriyor. Meleklerin hizmetine nail oluyor. Hz. Meryem genç kızlık çağında azize olmuş. Yani evliya dediğimiz yani her şeyden önce meleklerin kendisine hizmet ettiği bir duruma gelmiş. O yüzden İslam alimleri Demişler bu nasıl bir makam? Melekler önüne sofra kuruyor, sofra kaldırıyor, hizmet ediyor. Daha sonraki ayetlerde bildirildiği gibi Allah Yüce Allah'tan haber getiriyorlar. Vahiy gel derecesinde haberleşmeler oluyor. E, melekler kendisine ge haberler getiriyorlar. Bu nasıl bir kadın diye durumunu incelemişler. Bir kısım alimler demişler doğrudan doğruya bu haliyle Hazreti Meryem Peygamberdir diyen olmuş. Mesela İmam Eşari'ye göre özellikle. Ki i̇mam Maturid, İmam Eşari malum. iki tane akide imamı var. İmam Eşari akide imamıdır. Altı tane demiş kadın peygamber gelmiştir. Aslında genel olarak peygamberlerin erkeklerden gönderildiği kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'in bir ayet-i de e, Cenab-ı Hak peygamberleri erkeklerden gönderdiği ifade edilir. Çünkü peygamberlik diyor İslam alimleri genel olarak ağır bir görevdir. Savaşı gerektirir, darbı gerektirir, toplumla mücadele ağır bir iştir. Dolayısıyla bu ağır görev hep erkeklere verilmiştir diye. E, 28 peygamberin isimleri de dikkat edilirse Kur'an-ı Kerim'de hep erkeklerdir. Bunların arasında e, 28 peygamberin arasında bir hanım ismi geçmez. Buna dayanarak genel olarak İslam alimleri, Kânefi mezhebi de o görüştedir, Peygamberler Erkeklerden gelmiş Fakat İmam Eşari 6 tane kadın peygamberde ilgili ayetler hadisler Dikkatlice incelendiği zaman Vahiy derecesinde Allah'tan vahiy aldıkları Anlaşılır Ve bu onların peygamberliğini gösterir demiş Bunlar Hazreti Havva Başta Hazreti Adem'in hanımı Ondan sonra Sare var Hazreti İbrahim'in Bir hanımı ondan sonra Hazreti Musa'nın annesi e, var e, bunlar aslında. E, Asiye var e, Firavun Hanımı Asiye e, Hazreti Hacer var e, Hazreti İbrahim'in diğer hanımı e, bir de Hazreti Meryem olmak üzere e, hatta Kurtubi de Hazreti Meryem peygamber olarak kabul eder İmam Kurtubi e, El Camiye -Ah Kur'an kanisminin tefsirinde bunu zikreder şimdi dolayısıyla bu görüşte olanlara göre Hz. Meryem peygamber makamında sayılmış. Fakat e, İmam Maturi diye Hanefi mezhebine ve diğer e, daha çoğunluk olan İslam alimlerine göre ise peygamberler hep erkeklerden gelmiştir. Hz. Meryem her ne kadar peygamber değilse de en azından kerameti Kur'an-ı Kerim ayetleri sabit önüne meleklerin sofra kurduğu, sofra kaldırdığı bir evliyadır demişler. Yani kısaca Hz. Meryem'i evliyalık makamından daha aşağıda gören İslam alimi yoktur. Yani böylece Hz. Meryem'in demek ki bir azize olduğu, bir evliya olduğu konusunda ittifak var. Hatta bir kısım alimler söylediğimiz gibi İmam-ı Şerî gibi bunun peygamberlik makamında olduğunu da söylemişler. Şimdi tabi ki e, İslami açıdan değerlendirme böyle. Hristiyanlık alemi ne derse o kendi yorumlarıdır. Dolayısıyla İslam'ın yorumu bu noktadadır. Şimdi bu peygamberliği tabi söz konusu olan altı hanımdan bazıları Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde şöyle açıklamalar vardır. Mesela Asiye ile Firavun hanımı Asiye ile alakalı bir ayet-i kerimede Tahrim suresi 11. ayet-i kerimede şöyle buyrulur: Neyse abdülillah. Ve darabullah mesel illedine amenu. Allah iman edenlere e, bir örnek verdi. Kimi imrate Firavun, Firavun'un hanımı Asiye'yi örnek verdi. İdkalet bir zamanlar e, Asiye şöyle demişti Firavun hanımı Rabbi e, ibni fi indike fi indike beyten fil cennet Ya Rabbi cennette bana bir köşk bina et. Ve ne min Firavne beni Firavun'dan kurtar ve amelihi ve Firavun yaptıklarından kurtar Benecimir'e kamızarimin ve bu zalim olan kavimden toplumdan beni kurtar yarabbi diye Hazreti Meryeh Hazreti Asiye dua etmişti diyor Cenab-ı Hak Tahrim suresi 11. ayette. Şimdi bu ayet-i kerimenin tefsirlerinde olay şöyle açıklanır. Kısaca Firavun Asiye'nin e, Hz. Musa'ya iman ettiğini gizlice iman ettiğini fark edince işkence yapmaya başlamış tehdit etmiş Tabii Asiye imanından vazgeçmiyor Hz. Musa'nın hak bir peygamber olduğu e, açıklayınca e, ellerinden ayaklarından e, bağlanıyor sıcağın altında göğsünün üzerinde de, üzerine de büyük bir taş kaya parçası konuluyor imanından vazgeçmesi isteniyor. Tabii ki Asiye vazgeçmiyor imanından ve o şekilde şehit diyor İşte o sırada e, en son sözleri Asiye'nin rivayete göre bunlar oluyor. Kur'an-ı Kerim bu duasını, Asiye'nin bu duasını haber veriyor ve dolayısıyla onun cennet ehli olduğu da böylece e, belirmiş oluyor. Yani ayet-i kerimede kendisinden bu şekilde bahsedildiği için bu bir peygamberlik işareti belirtisiz şeklinde imam-ı işareti tarafından değerlendirilmiş. Yine mesela Hazreti ile ilgili olarak ve meryem ebnete İmran elleti ahsenet ferceha e, iffetini koruyan e, İmran'ın kızı Meryem Meryem'i de örnek verdi Allah. fihi fihim ruhuna ona ruhumuzdan üflemiştik biz. İsa üfledik. İsa babası dünyaya geldi. Ve saddakat bi kelimati rabbihe ve kütübihi. E, o Meryem Allah'ın kelimelerini ve kitaplarını tasdik etmişti. Ve kânet minel kanitin o Allah'a gönülden itaatkar olanlardandı. E, diye Hazreti Meryem e, met edilir. Dolayısıyla e, bu şekilde bu peygamber oldukları ifade edilen hanımların gerçekten her birinin ayrı ayrı meziyetleri var. Mesela Hz. Sare ile Hacer'in de aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de, özellikle Sare ile alakalı birkaç ayet-i kerimede olaylar zikredilir, ondan bahsedilir, onların ihlasından, samimiyetinden söz edilir. Mesela Hz. İbrahim Aleyhisselam, ee, Sare ile bir ara Mısır'a gitmiş. Peygamberimizin hadis-i açıklandığına göre e, irşat amacıyla Mısır'a gitmiş. Fakat orada e, Mısır kralı e, Sare'yi, güzel bir kadın olan Sare'yi sarayına aldırmış. Dolayısıyla e, ona sahip olmak istemiş. Hazreti Sare e, oradan kurtuluş ümidinin olmadığını görünce e, rivayete göre abdest iki rekat namaz kılmış. Ondan sonra Allah'a dua etmiş. Ya Rabbi ben demiş bir peygamber hanımıyım. İffetimi namusumu bugüne kadar korudum. Ama şu anda demiş ben bir şey altındayım. Ben senin himayene giriyorum. Beni muhafaza eyle Ya Rabbi diye Allah'ın himayesine girmiş. Peygamberimizin hadisinde haber verdiğine göre. Ve o anda Mısır kralı felç geçirmiş. Ve yere, yere yığılmış kalmış. Bunun üzerine Ya Rabbi eğer ölürse kral benim üzerime kalır. Ben ve kocam zarar görürüz. P kocam bir peygamber zarar görmesin, ölmesin diye dua etmiş. Kral tekrar kendine gelince ikinci defa saldırmak isteyince Sari'yi ikinci duasını yapmış. Yine e, felç geçirip titreyerek yere düşünce bunda olağanüstü bir durum olduğunu anlamış ve adamlarını çağırmış. Siz bana bir kadın değil, bir şeytan getirmişsiniz. Ben Bana bir haller oluyor diyerek sarayı serbest bırakmış ama bu arada deminki Hazreti İbrahim'in de peygamber olabileceğini ihtimal düşünerek e, Hacer ismindeki saraydaki bir hanım kızı da İbrahim Aleyhisselam'ın ailesine katmış Mısır'dan. İşte Hazreti Hacer Mısır'dan e, Hazreti İbrahim'in Ailesine dahil oluyor ve Hazreti İbrahim onunla evleniyor. Ondan sonra İsmail Aleyhisselam ondan dünyaya geliyor. Ve İsmail Aleyhisselamla annesi Hacer'i alarak İbrahim Aleyhisselam şimdiki Mekke'nin olduğu yere getiriyor. Yani Şam Filistin yöresinden Mekke'nin olduğu yere getiriyor. Ama Mekke şehri de yok, Kabe de yok o dönemde. Ee, günümüzden 4200 yıl önceki dönemde olan hadiseler bunlar. Nuh sonra Kabe'nin izi de kaybolmuş. Şimdiki Mekke'nin olduğu yer korkulu bir vadi durumundayken şimdiki Kabe'nin olduğu yere yakın yere bir gölgelik yapmışlar, yapılmış. Orada Hazreti Hacer ve iki, üç ne kadar kaldıysa Hazreti İbrahim onları orada bırakıp geri dönmek istiyor. Hazreti Hacer soruyor. Ya İbrahim bu çölde diyor biz kime, bizi kime bırakıyorsun? 3-5 günlük suları var, yiyecekleri var, o kadar. Hazreti İbrahim ben diyor, peygamberim yapacağım işler var diyor, Filistin'e dönmem lazımmış Suriye'ye. Onun üzerine ferasetli kadın tabii hemen durumu anlıyor. Bizi burada Allah'ın emriyle mi bırakıyorsun diyor. Evet Allah'ın emriyle bırakıyorum deyince hiç önemli değil, sen gidebilirsin diyor Hazreti Hacer. Dolayısıyla bebek yaştaki oğlu İsmail ile beraber tek başına şimdiki Kabe Mekke'nin olduğu yerde vadide kalıyor. Allah'a tevekkül ederek kalıyor. 3-5 gün geçmeden tabi su azalmış. Çölde su çok önemli. Safa ile Merve arasında su aramak üzere gidip geldiği, sahi ettiği rivayetleri var hadis-i şeriflerde. Ve sonunda şimdiki Zemzem Kuyusu'nun olduğu Yer aynı zamanda o çadır kurdukları diyelim gölgelik gibi olan yer oluyor. Orada buz gibi bir suyun çıktığını fark eder Hazreti Hacer. Zem zem zem İbranice dur dur dur akma anlamında önünü kesiyormuş suyun e, kum e, yığarak önüne. Yani birikinti kaynak halinde su kalsın su ihtiyaçlarını görsünler diye akıp gidecek yok olacak korkusuyla. Önünü kestiği için suyun zem zem zem demiş ve suyun ismi zemzem kalmış ve dolayısıyla peygamberimiz eğer diyor hacer diyor acele etmeyip de suyu kendi haline bıraksaydı zemzem suyu diyor nehir halinde akıp gidecekti ama önünü çok zemzem diye kestiği için kaynak halinde kaldı kuyu halinde kaldı diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyse su ihtiyaçları karşılanmış. Bir iki gün geçmeden cürhmi aşireti diye Yemen tarafından gelen bir kabile Suriye'ye doğru gidiyormuş. Kuşların hareketinden orada su olduğunu fark edince oraya dönmüşler. Ve su, geldikten suyu bulmuşlar. Bakmışlar bir kadın çocuk var. Herhalde kocasını eşkıyalar mı öldürdü ne oldu falan diye yani terk edildiklerini düşünürken Sadece su bize ait demiş. Siz de bize yiyecek verin, işte çocuğuma süt verin develerin sütlerinden diye anlaşmışlar aralarında. Hulâse cürhimi aşiretini oraya beğenerek yerleşmiş ve şimdiki Mekke halkının ilk çekirdeğini cürhimi Arap aşireti teşkil eder. Ve ondan sonra Hazreti Hacer ile İsmail de himayeden almışlar. Daha sonra İsmail Aleyhisselam büyüyecek. Babası tekrar Hazreti İbrahim geldiğinde Kabe'yi inşa edecekler. Hazreti İsmail cürhimilerden kız alacak Araplardan evlenecek ve nesiller o şekilde Arap tarafında devam edecek. Peygamberimiz de daha sonra o nesilden dünyaya girecek. İşte Hz. Sare de bu şekilde ve Hz. Hacer de o dönemde gerçekten Kur'an-ı Kerim'de onların olaylarından bahseden ayetler bulunduğu için peygamber seviyesinde görenler olmuş. En azından onların Allah'ın sevgili kulları olduğu konusunda ittifak edilmiş. Efendim, e, bu arada tabii Hz. E, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki peygamber olan Hz. İsa'nın dünyaya gelişiyle ilgili olarak da e, Hazreti e, Meryem'in olaylar yaşadığı, sıkıntılara düştüğü biliniyor. E, Hz. İsa babası dünyaya gelecek. Yüce Allah öyle takdir etmiş. E, i̇breti alem için öyle olması gerekiyor. Demek ki babası olmadan da bir çocuk dünyaya gelebilir. Kadın hamile olabilir ve çocuk dünyaya gelebilir. İşte bugünkü bilim de bilim olarak da üzerine çalıştığından bahsediliyor. Yani acaba bir kadın hiç sperm, erkek sperm olmadan hamile kalabilir mi anlamında çalışmaların yapıldığını biliyoruz ama Hz. İsa örneği bunların arasındadır. Kısaca Hazreti e, Meryem, tabii Hz. İsa'yı doğuracak, toplumdan ayrılmış, e, şehrin kenarında tenha bir yerde doğum olmuş. E, bebeği kuzeyana alarak topluma dönünce e, büyük bir töhmetle karşılaşıyor. Ya Meryem diyorlar senin annen baban iffetli e, kimselerdi, namuslu kişilerdi. Bu çocuk nereden diyorlar. Yani bir erkekle ilgisi oldu ve İsa ondan dünyaya geldi diye düşünüyor toplumu haklı olarak belki kendi açısından ve Hz. Meryem'i töhmet altında bırakıyorlar. Bunun üzerine Hz. Meryem tabi çok sıkıntıya düşüyor. Hiç böyle bir şey olmadığı halde tabi melekler kendisine daha önce haber vermişler. Evli olmadığın halde sen dünyaya çocuk dünyaya getireceksin Nasıl olacak bu deyince Allah böyle diledi, Allah'ın dilediği olur diye meleklerin cevap verdiğine dair ayet-i kerimeler var. Sonunda gelen vahiy ile kendisine melek fe işaret ile yani çocuğu diyor göster onlara. İsa diyor ki kundakta bebek kendi derdini anlatır. O almasın derdini diyor. Ve fe işaret ile Hazreti Meryem bebeği işaret ediyor. Yani Hazreti İsa'yı Beşikteki İsa'yı işaret ediyor Kalu keyfe nükelim, men kene fil mehdi, Fil mehdi sabiyen İsrail oğulları diyorlar ki e, Kundaktaki Beşikteki bu sabi Bebekle mi konuşacağız Nasıl konuşacağız Diyorlar İşte onun üzerine ilk defa Hazreti İsa e, Beşikte konuşuyor Ve ilk sözleri şu oluyor Hazreti İsa'nın Kale inni Abdullah" Hiç şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bakınız Allah'ın haşa, oğluyum. Allah'ım falan demir Hazreti İsa. Daha beşikteyken Hazreti İsa'nın ağzından çıkan ilk sözler Kur'an-ı Kerim'de İnni Abdullah şeklindedir. Ben Allah'ın kuluyum. Aetenel <gülüyor> Kitabe bana ileride kitap verecek Allah. Veci Ali'nin Nebi'yeni beni peygamber yapacak. Veci Ali'nin Mübareken beni mübarek kılacak. Enima küntü nere doğru olayım. Ve efsani bir sıratı ve zekati. Bana namazı ve zekatı tavsiye edecek, emredecek Allah ileride. Ve berren bir valdeti anneme iyi muamele etmemi, iyi davranmamı Allah bana emretti, emredecek. valde babamı demiyor bakınız burada. Veya valideye ana babamı demiyor. Bir valdeti babadan bahsetmiyor ve berren bir valideti anneme iyi davranmamı Allah bana emretti emredecek ve le mec'alni cebbaran şakıyan beni zorba bir e, şakı zorba bir şakı hiçbir zaman yapmayacak ve selamu aleyye yeğme bürütü gün bana selam olsun ve yeme bürütü öleceğim gün bana selam olsun demek ki bir gün gelecek Hz. İsa ölecek Ölece, öleceği günden bahsetmiş daha beşikteyken ve yeme übahtü hayyen Ve diriltileceğim gün Diriltilmesi, kıyamet günündeki Diriltilme olabilir, yeniden e, Dünyaya inerek diriltilme olabilir Diriltileceğim gün Bana selam olsun İşte Alimran imran suresinin 34. ayetinde e, Zalike ise ibn meryem İşte meryem oluysa budur diyor Cenab-ı Hak niye göre? Kavrel hakkı fi yemterun Hakkında kuşku duydukları, tereddüte düştükleri gerçek söze göre Allah'ın gerçek sözüne göre Meremoğlu İsa budur diye Hz. İsa'nın tanımı yapılıyor. O yüzden şu ayeti kerimelerde olan tanımın dışında artık Hz. İsa'nın başka türlü tanınması söz konusu değildir. En doğru sözler Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde verilmiş. Kısa bir aradan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Efendim bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz şöyle bir soru soruyor. Hocam diyor, peygamberimiz e, sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edildiğini öğrendiğim bir hadis-i şerifte şöyle geçiyor. Binaların tepelerden yüksek yapılması kıyamet alametidir. Buradan hareketle benim iki sorum olacak diyor. Bir, bize bir rezidans kulesinde ofis miras kaldı. Diğer mirasçılarla anlaşamadığımız için satamıyoruz. E, o yüzden e, mecburen ofis e, olarak kullanıyoruz. Bu hadis-i şerifte geçtiği üzere mecburiyetten veya gönüllü olarak bir kıyamet alameti fiilinin şeridi olmak ya da o fiile ortak olmanın hükmü nedir? Büyük günahlardan mıdır, haram mıdır yoksa mekruh mudur diye sormuş. İkinci şıkkı sorunun çoğu e, zaman akşam ezanı okunur okunmaz ofisten çıkmak zorunda kalıyoruz. Akşam namazını ofiste kılmak istiyoruz ezan okunduğu için. Fakat ofis çok yüksek olduğu için bakıyoruz ki güneş henüz batmamış. Yani güneş batmış olarak görünmesine rağmen diyor. Bizim bulunduğumuz yüksek katlarda henüz batmamış oluyor. Dolayısıyla bizim namazımızın vakti girmiş oluyor mu diye sormuş. Şimdi önce hadis-i şerife bakarsak evet e, Yetetavenül bünyan diye bir yani kıyamet alametlerinden bahseden hadis-i şerifte e, insanlar kıyamet yaklaştıkça yüksek yüksek binalar yapma konusunda birbirine yarışacaklar ifadesi var. Yetetâvelül bünyan aynen hadis metnindeki ifade böyle yani e, tuğul uzun anlamına geliyor malum. Yani uzun uzun binalar yapmak konusunda adeta birbiri insanlar yarışacaklar anlamında hadis-i şerifte. Yani böyle bir bina yapmayın anlamında değil de birbirle yarışa girecekler ucup, gurur, kibir bu yolla. Ben 50 katlı bina yaptım, diğeri 80 katlı yaptım, diğeri 100 kattan daha yüksek binalar yaptım gibi böbürlenerek, övünerek birbirlerine karşı. Bu anlamda eğer... Bu yüksek yüksek binaların yapılması, oralarda oturulması veya oralardan ofisler alarak çok yüksek yerlerde e, şehri, çevreyi tepeden seyrederek bunu gurur ve ucupla yapmak belki nefis bakımdan kişiye tabii ki zarar verebilir. Ama e, aslında hadis-i şerifte doğrudan bu şekilde bina yapmayın denmiyor da bir alamet olarak bu zikredilmiş. E, şöyle diyelim bunu yapan e, kimseler eğer zekatını veriyorsa... Kalplerinde gurur ucup, kibir vesaire böbürlenmek için yapmıyorlarsa bunu yatırım olarak yapıyorlar. Dolayısıyla Allah bize servet veriyor. Verince de biz Allah yolunda harcıyoruz diyebiliyorlarsa, yani kısaca o rezistanstaki e, diyelim 40 tane dükyan'dan satılık olan yerden bir tanesini veya 40 ofisten bir tanesini yılda zekat olarak verebiliyorlarsa. Veya kiraya verilmişse, kira gelirleri üzerinden zekatı veriliyorsa mesele kalmaz. Yani dolayısıyla burada bunu şartlara göre değerlendirme gerekir. Kişinin eğer kalbi olgunluğu bunu kaldırıyorsa ve bir yatırım olarak bunu değerlendiriyor ve dediğimiz gibi geliri üzerinden de Allah yolunda harcayabiliyorsa, infakını yerli yerinde yapıyorsa bunun o gibi müteahhitlere, kişilere zararı olmayabilir. Ama söylediğimiz gibi bunu sırf gurur için, kibir için, ucup için insanlara karşı övünmek üzere falan e, böyle bir niyetle yapıyorsa, zaten e, onu öyle değil de villa yapsa gururlanmak, kibirlenmek için veya daha e, az katlı bir takım iş merkezleri, yerleri yaparak toplumun hizmetine sunsa veya satışını yapsa, yine bunu zengin olayım, insanlara karşı e, şanım, şöhretim fazla olsun diye bunu gururlanmak, kibirlenmek için yapıyor hele zekatını vermiyorsa fark etmiyor. Yani düşük katlardaki binalar da yapsa, yüksek katlı bina da yapsa bu gibi kimseler için değişiklik meydana gelmez. Zekatını vermediği, Allah yolunda harcamasını bilmediği zaman elbette bunun vebali binalar büyüdükçe büyümüş olur. Yani bu anlamda bunu değerlendirme gerekir vadi Şerifi Şimdi kardeşimizin sorusunda sorusunda bu açıdan hani yüksek kısımdaki ofisin olması bulunması niyetimize niyetine bağlı kardeşlerimiz bunu kullanabiliyorlarsa veya kiraya vermişlerse kira geliri varsa kira geliri üzerine zekatlarını veriyorlarsa bir şey gerekmemesi lazım. Namazın vakti konusuna gelince tabi bulunduğumuz yerden gerçekten güneş görünüyorsa halen batmamış durumdaysa ...bizim açımızdan e, tabii namazın vaktinin girmediğini düşünebiliriz. Yani böyle bir durumda e, yani güneş göründüğü halde akşam namazını kılmak... ...doğrusu tabii kardeşlerimiz de kalbine sinmemiş. Her ne kadar ezanlar okunsa bile o beldede biz yüksek e, bir dağın üzerindeyiz diyelim. Mesela Uludağ'ın, Uludağ'da bir oteldeyiz mesela. Bursa'da e, akşam ezanları okundu ama biz Uludağ'dan hava açık olduğu için... Çok yüksekte bulunduğumuz için henüz güneşi görüyoruz diyelim. Şimdi Uludağ kısmı için henüz 2-3 dakika mıdır, 5 dakika mıdır güneşin fiilen görünmeyeceği bir zamana kadar beklemek gerekir ki güneş ufukta batmış olsun. Ufukta kaybolması güneşin hasta oluyor. Hatta bunu deniz ufuku esas alarak genelde takvimler yazarlar Diyanet. O yönüyle bakıldığında genelde batmış olması gerekir ama bilemiyorum. Rezistans örneğini vermiş kardeşimiz. Çok yüksek olduğu için diyor. Güneşi biz görüyoruz. Ezanlar okunduğu halde. E, görünce de e, kalpleri mutmain olmadığına göre e, namaz vaktinin girmediği düşünülebilir. O zaman artık e, aşağı garaja inince arabayı alırken ederken oralardaki uygun bir yerde akşam namazını kılıvermeleri daha uygun olur. Yani ofisten çıktıklarına göre hemen Yola çıkmaları söz konusu olmaz. Aşağı inecekler, garajdan arabayı çıkaracaklar, edecekler. Belki arabayı çıkarırken orada e, nöbetçi şeyleri var e, bu gibi rezistanslarda. Orada bir namaz, bir namaz kılma yeri e, aslında düzenlense veya sorsalar oradaki görevlere ki zaten kendileri orada olduğuna göre bildikleri yer. Yani yola çıkar yol kısmında kılarlarsa daha uygun olur demek gerekiyor. Başka bir kardeşimiz şöyle bir soru soruyor. Hocam diyor bankaların kredi, kredi kartı sözleşmelerinde şöyle bir madde var. Bu kartın borcunu son ödeme tarihinde ödeyemezsem şu kadar miktar faiz ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum. Faiz Allah ve peygamberiyle savaşmaktır. Dolayısıyla bir Müslüman faizle işlem yapan bir bankaya tek kuruş bile faiz ödemeden kredi kartı kullanıyor olsa bile Allah ve peygamberine karşı savaş açmayı taahhüt ettiği için e, günaha girmiş olmaz mı? Bu yüzden faizli bankaların kredi kartlarını kullanmak e, kullanmanın durumu nedir diye sormuş. E, dolayısıyla e, şimdi şöyle bir e, kredi kartı kullanımıyla alakalı esas üzerinde değerlendirme yapma gerekiyor. Şimdi aslında keşke nihai olarak kredi kartları hususunda ee, aslında biz bir ürün alıyoruz. Diyelim 100 liralık bir ürün aldık kredi kartıyla. Bunu peşin, tek çekim yaptığımız zaman peşin fiyatı üzerinden aldık. 6 ay vadeli dediğimiz zaman bunun üzerine e, diyelim 5 lira para konuyor. 105 lira oluyor mesela. 6 ay için %5 ilave yapıldı üzerine. Vade farkı diyoruz buna biz. Şimdi aslında Kredi kartıyla bu ürünü alırken poz cihazı düğmesine basıldığı anda peşin fiyat üzerinden e, bankaya biz bu ürünü, daha doğrusu e, market bu ürünü bankaya satıyor. Bankanın verdiği yetkiye dayanarak müşteriye devir yapıyor. Peşin banka aslında parayla devreye girerken bu malı peşin alıp vadeliye çevirerek müşteriye devir yapılıyor. Ve sonuçta e, 105 lira üzerinden ödeme ödeme yapılacak. Yani 100 liralık peşin olan ürün 105 liraya çıkmış oldu vade sebebiyle. Buna murabaha diyoruz biz e, temelde. Keşke bankalar kredi kartı poz cihaz sözleşmelerini yaparlarken e, biz bütün bu kredi kartları poz cihazı eliyle yapılan satışlarda ürünlerimizi bankaya peşin bedelle satıyoruz. Bankada müşteriye bunları vadeli devir yapıyor şeklinde ...bir madde konsa, finans kurumlarının... ...peşini alıp bir daireyi... ...arabayı vadeli olarak devretmesi gibi... ...ki buna biz murava diyoruz... ...daha küçük çaplı olan... ...10 liralık, 50 liralık, 100 liralık... ...küçük alışverişlerde de... ...peşini alıp vadeli... ...devretme, satma yoluyla... ...bir işlem gerçekten oluyor. İşlem mal, mal üzerinde cereyan ettiği için de... ...bu kısmı caiz. Yani banka... ...araya girdiği için de... ...bunu ya hizmet bedeli veya komisyon olarak... ...veya murabaha kabul etmek suretiyle, murabaha kabul etmek yoluyla kâ, vade farkını kar olarak almak suretiyle banka devreye girmiş oluyor, kolayı gösterdiği için. Fakat bunu biz 6 ay vadeli aldık diyelim, borcumuzu ödemedik. Yani 100 lirayı 6 ay sonra ödemek üzere veya taksitlerine ödemek üzere kredi kartını kullandırdık, 6 ay sonra 100 lirayı ödemedik diyelim. Ne kadar ödemedik? 3 ay daha geri kaldığını düşünelim. Üç ay gecikmeli öderken bu defa onun üzerine sekiz, on lira neyse. On lira, on iki lira ilave yapıyor banka. Şimdi buna biz kendimiz sebep olduk. Yani bankayla ben 6 ayın sonunda yüz lirayı ödemem. Üç ay geciktiririm. Üç ay geciktirme karşılığında da sana sekiz lira ya da on lira fark öderim, faiz öderim diye. Bir anlaşma yapılırsa tabii ki bu faizli anlaşma olur. Böyle bir anlaşma söz konusu değil. Biz aktı yaparken, alışveriş yaparken 6 ay sonra ödeyeceğiz taahhüt etmişiz. O alışveriş bitmiş. Yani malı almışız, altı ay vadeli fiyat üzerinde mutabık kalmışız, imzayı da atmışız. Ve bizim açımızdan alışveriş kesinleşmiş. 6 ayın sonunda bizim bu borcu e, o markete ödememiz... Fars kuvvetinde bir taahhüdümüz oluyor. Ödeyememe durumunda iki ihtimal akla geliyor. Bildiğimiz gibi Bakara suresinin faiz ayetlerinin devamı şöyle bitiyor. Veya şu ayetle e, bağlantı kuruluyor. Ve in usretin fenzatü meysere. Eğer borçlu darlık içindeyse ona süre tanımak lazımdır. Fark falan eklemeden. Yani alacaklının, e, şey, borçlunun durumuna bakarak ona işte iki üç ay yeni bir süre tanıması e, satıcının ait i öneriliyor. Bu büyük alışverişlerde daha önem kazanır. Eğer borçlu darlık içindeyse, eğer darlık içinde değilse imkanları müsait olduğu halde ihmal ediyor. Parasını başka yerlerde kullanıyor. Bank e, Yani bankaya ya da borcu olan yere ödeme yapmıyor. O senedi çekip protesto ettiriyor. Eğer kredi kartı borcusu ekstraya ödemiyor gününde. Geri kalınca da bu defa ...alacaklı buna fark ekliyor. İşte o fark eklemenin hükmü nedir? Bunun üzerine durmak lazım. Fark ekleme konusunda da... E, ...hiç fark eklemeden... ...üç ay, beş ay sonra, altı ay sonra da olsa... ...gecikmeli ödemeye kapı açılırsa... ...bu defa da e, borçlular... borçlarını zamanında ödeme yoluna gitmiyorlar. Gevşek davranıyorlar. Ve cezai şart da diyebileceğimiz... E, ...özellikle keyfi olarak e, hali vakti yerinde olduğu halde borcunuz gününde ödemeyenler bakımından tabii ki faizin e, bu cezai şartın eklenmesine kendisi, diğeri için de e, yani zorda olan kişi de buna kendisi sebep oluyor ama onun hiç zarureti var. Ödemek istiyor, gücü yetmiyor, para da bulamıyor, borç para bulamıyor, ödeyemiyor. Gücü yetmeyen için ayet-i kerimede e, bir vazife yüklenmiş. O süre versin denmiş. Ayetin devamında وَنْ تَزْدَكُوا bunu tasadduk edivermeniz sizin için daha haylıdır buyurulmuş. Yani alacaklı borçlunun durumuna bakarak borçlu gerçekten sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, hastalanmış, trafik kazası geçirmiş bunu tespit ediyor. Ee, o zaman e, bu alacağını silivermesi buyuruyor, tasadduk etmesi. Acaba zekat olur mu olmaz mı? bu konusunda çoğunluk Hanefi mezhebi dahil zekat olarak... E, sayılmaz ama, zekat sayılmaz ama güzel bir nafile sadaka olur demiş üç mezhef. Fakat mezheplerin birisinde zekat niyetiyle de e, darda olan bu e, borçlunun borcunu alacaklı silebilir demiş mezheplerden birisi. Ama çoğunluk zekat niyetiyle değil de nafile sadaka olarak silinir. Değerli bir sadaka olur. E, değerlendirmesi yapılmış. Şimdi e, sonuç olarak bu gibi durumlardan e, biz eğer Borcumuzu gününde ödemezsek Dolayısıyla e, Sırf bizim ihmalimiz sebebiyle Karşı taraf e, Bir takım farklar eklemişse Onu hiç sormamak lazım Bu şeyler içinde de geçerli i̇şte Mesela vergi borcumuz var Veya arabanın trafik borcu e, e, ara, Arabanın yıllık vergisi var Falan gününde ödememişiz mesela Trafik cezası kesilmiş gününde ödememişiz 2-3 ay 4 ay gecikmiş 150 lira olan e, trafik cezasına veya vergiye fark eklemiş. 20 lira, 30 lira neyse e, bir faiz adıyla veya ceza ceza olmak üzere fark eklenmiş. Bunu hiç sormamak lazım. Buna biz kendimiz sebep olduk. Karıştırır bunu zorla bizden alır. İcra yoluyla alır ve biz bunu ödemek zorunda kalırız. O yüzden burada bizim e, bütün e, olanca dikkatimizi, gücümüzü sarf ederek ...verdiğimiz sözde durarak borçları zamanında ödememiz lazımdır. Ödeyemiyorsak, ödemiyorsak yani daha doğrusu karşı tarafına bir ilave yapıyorsa onu ekleyen kişi soracak. Onun vebaliyle alakalı bir konu. Eğer biz samimi olarak ödemeyi arzu ettiğimiz halde gücümüz yetmiyorsa, gecikmişse, bundan dolayı bir fazlalık eklenmişse elbet bizim vebalimiz olmaz. Çünkü ödemeyi arzu ediyoruz ama gücümüz yetmiyor. Ödeme imkanı bulamıyoruz. Karşı tarafta buna fark ekliyor. Tek yanlı iradeyle o onun meselesi olur. O yüzden burada tabii ki faizli bankayla zaten bu gibi kredi kartı kullanımlarında oraya destek verme var, güçlendirme var. O ayrı bir konu. Bizim söylediğimiz bunu şu anda finans kurumları da yapıyor aslında bir fark ekliyor. Hiç eklemese müşteriler bu defa kurban olarak seçiyorlar finans kurumlarını. E, ...borçların zamanında ödemiyorlar... ...ve ciddi denge, dengesizlikler meydana geliyor... ...gelebiliyor... ...onlar da bir fark, fark ekliyor ama... ...bu fark da... E, ...enflasyon farkı kadar... E, ...onu aşmasın... ...bir de dosya masrafı buna ekledikleri olabiliyor... ...takibat olmuşsa... ...büyükçe alacaklarda ...avukatlık, ücret, hukuk... ...bürosu falan devreye girmişse... ...kısaca enflasyon farkıyla... ...bir masraf eklemek... ...suretiyle bir fazlalığı alma imkanları var. Bunun ötesinde biraz daha fazla eklendiyse, biz diyoruz o fazlalığı hayır fonu var şeylerin, şu anda finans kurumlarının o hayır fonuna aktarılıyor. Dolayısıyla e, oraya para yatıranların, faizsiz bankaya para yatıranların havuzuna, e, bu gibi zamanda ödenmeyen kredi kartı borçlarına eklenen ilave aktarılmıyor. Sadece enflasyon farkı kadar, bir de söylediğimiz gibi hukuk bürosu devreye girip de masraf olduysa protesto masrafı, icra masrafı, yazışma falan o masrafları alma hakkı vardır diyoruz finans kurumlarının. Bundan daha fazla ilave yapıldıysa bu fazlalık kısmını hayır fonuna devrederek öğrencilere burs olarak başka bir hayır hizmetine kullanılabilir, kullanılabilir diyoruz. Dolayısıyla günümüzde bunun hiç eklenmemesi maalesef ihmalleri arttırdığı için Borçlar ihmalci davrandığı için buna ihtiyaç duyuyor bankalar ve buna e, asıl borçunun sebep olmamaya çalışması gerekir. Efendim burada sohbetimizi oklarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.